ve son olarak büyük alametleri işliyorduk. Bunlardan Mihdi aleyhisselam, Deccal fitnesi, İsa aleyhisselamın nuzulu, Ye'cuc ve Me'cucu son olarak işledik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de görülecek olan üç büyük çöküntüdür. Çöküntünün anlamı, bir mekanın yerin içine girip kaybolmasıdır. Çöküntünün anlamı, bir yerin içine girip kaybolmasıdır. Ayette şöyle geçmekte, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضُ Nihayet biz onu da, sarayını da, yerin dibine geçirdik. Yani fahasafna yerin dibine geçme, hasf olma manasında, ayette bu şekliyle Kasa Suresi 81'de geçmektedir. Kıyamet alametlerinden olan üç büyük çöküntü, Büyük alametlerin içinde geçmektedir. Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'ten gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. İnne sa'ate len tequme hatta terav aşra ayat Fe zekere minha ve selasete husuf Hasfum bilmeşrik ve hasfum bilmeğrib ve hasfum biceziretil arab şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz on tane alamet görmedikçe kıyamet kopmaz birisi doğuda birisi batıda ve birisi de Arap yarımadasında olmak üzere üç tane çöküntü buyuruyor aleyhissalatü ve selam. Bu hadis sahih müslimde muslimde fiten ve eşret-ü saha babında geçmekte. Yani fitneler ve kıyamet saati. Yine Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah aleyhissalatü ve selamı şöyle derken işittim. Seyekûnû Bedi benden الله الله sonra doğuda bir çöküntü batıda bir çöküntü ve Arap Yarımadası'nda bir çöküntü olacaktır. Ummu radiyallahu anh'a diyor ki, bunun üzerine ben dedim ki, Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam, içinde iyi kimseler varken yer çöker mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi, orada yaşayanlar kötülükleri çoğaltırlarsa çöker. Yani Fuhuş ve ahlaksızlık artarsa yer üzerinde salihler olduğu halde çöker buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Peki bu çöküntüler oldu mu? Buna bakalım inşallah. Bu üç büyük çöküntü diğer büyük alametler gibi şu ana kadar olmamıştır. Fakat bazı alimler bu çöküntülerin olduğunu söylemişlerdir. Onlardan birisi Şerif Berzenci Rahimeullah'tır. Kimdir bu Şerif Berzenci? Tabi bunu Berzenci El-İşha'da söylüyor. El-İşha. Ama doğru olanı şu ana kadar bu çöküntülerden bir şey görülmediğidir. Sadece bazı yerlerde değişik vakitlerde çöküntüler olmuştur. Bunlar Küçük alametlerdir. Hatırlarsanız o zelzelelerin artması bahsinde bunlara değinmiştik küçük alametler olarak. Ancak bizim burada bugün kastettiğimiz büyük çöküntülerdir. O da birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Ceziretul Arab Arap yani Arap Yarımadası'nda olacak Allah Resulü ve Vesselam'in haber verdiği bu çöküntüler büyük alametlerdir. Bu üç çöküntü çok büyük olacağı ve Doğu, Batı ve Arap Yarımadası gibi çok geniş bir alanı kapsayacaktır. İbni Hacer Rahim Allah diyor ki, Bazı yerlerde çöküntüler görülmüştür. Ancak bu üç çöküntü onlara göre çok daha büyüktür ve yer olarak da geniş bir araziyi kaplayacak ve daha şiddetli olacaktır. Bunların daha sonra olacağını yukarıdaki hadiste geçen mana desteklemektedir. Bu çöküntüler insanlar arasında zina, fuhuş gibi ahlaksızlıklar çoğalıp ve günahlar yaygın bir hale geldiğinde olacaktır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Yani hadislerden öyle anlaşılmakta, hadislerin zahirinden, bunların büyük alametlerden olduğu ve büyük bir alanı kapsayacağı, üç büyük noktada olacağı anlaşılmaktadır. En doğrusunu Allah bilir. Büyük alametlerin bir diğeri de, duhan dediğimiz dumandır. Kur'an ve sünnette geçtiği üzere, ahir zamanda bir dumanın çıkması, kıyamet, kıyametin büyük alametlerindendir bu dumanın görüleceğine dair delillere bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala, Duhan Suresinin 10 ve 11. ayetinde şöyle buyuruyor, فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُب۪ينٍ يَغْشَنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اَل۪ينٍ Şimdi sen, göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı, günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. Yani bu ayetin manası Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam semanın insanların üzerine çökerek herkesi içine alan apaçık bir duman ile birlikte gelmesini o kafirlerle birlikte gözle. İşte o zaman onlara bu elim bir azaptır denilir. Bu söz onları azarlama ve kınama olarak söylenecektir veya onlardan bazıları diğerlerine bunu söyleyecektir. Kurtubi bu ayeti bu şekliyle tefsir etmiştir. Duhan suresi 10 ve 11. ayeti çünkü diyor ki fer taqîb ubi duhanim biduhânin Şimdi sen göğün insanları büriyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Bu dumandan kasıt nedir? Olmuş mudur? Yoksa olması beklenen alametlerden biri midir? Bu konuda alimlerin iki ayrı görüşü vardır. Yani ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiştir. Birincisi bu duman Resulullah ve Vesselam'ın Kureyş kabilesini İslam'a çağırıp, onlar da ona karşı çıktıklarında, onların başına gelen darlık ve açlık şeklinde olmuştur. Onlar gökte duman görmeye başlamışlardır. Dikkat ediniz buna lütfen. İhtilaf etmiştir ilim ehli bununla ilgili dedik. Tabi bunların da delilleri var. Birincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam,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 Bu sözümüz Taberi'nin tefsirinde geçiyor. Yine Kurtubi'nin tefsirinde ve İbn Kesir'de geçmekte. Abdullah İbn Mes'ud ve seleften bir grubun görüşüdür. Onlara göre Allah Resulü Sallallahu ve Sellem'i yalanlayan Kureyş ehli gökte duman görmeye başlamıştır. İbn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki: "Meda khams, 5 dumanu ve rumu ve kameru ve baqşatu ve lizan yani 5 olay olmuş ve geçmiştir dikkat ediniz İbn Mesud diyor ki radıyallahu anh 5 olay olmuş ve geçmiştir duman azabı konumuz konumuzu e, içeren duman azabı rumların İranlılara galip olması, ayın ikiye bölünmesi, el batşatul kubra ve ve lizam Yani, el-lizam, şu ayetle kastedilendir, kesin yalan saydınız, onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. Furkan 77'de geçiyor, yalanlamaları sonucunda, kendilerini yok eden azap, yakalarını bırakmayacaktır. Bu da kureş inkarcılarının bedirde başlarına başlarını gelen başlarına gelen öldürme ve esir edilmeleridir. Yani onların yakasına yapışan azap anlamında elbat şatul kubra ve el lizam, yani onlara izam edilmiş başlarına gelen musibetler. Dolayısıyla Abdullah ibni Mesud radıyallahu beş şey olup bitmiştir diyor. Bunlardan birisi duman azabıdır. Rumların İranlılara galip olmasıdır. Ayın ikiye bölünmesidir. Ve elbaşatul Kubra ve el lizam demesi. Kindeli bir adam dumandan bahsederek kindeli bir adam dumandan bahsederek kıyamete yakın duman çıkacak. Ve münafıkların kulaklarını sağır gözlerini kör edecek. Müminlere de yalnız nezle hastalığı şeklinde tesir edecek dedi. Yani kimde, kimdeli bir adam, yani kimde kendisinin e, beldesine nispet edilerek, bu adam çıkıp diyor ki, e, duhamdan bahsederek, dumandan bahsederek diyor ki, bir duman çıkacak kıyamete yakın bir zamanda. Ve bu duman, Münafıkların kulaklarını sağır edecek, gözlerini de kör edecek, müminlere de yalnız nezle hastalığı şeklinde tesir edecek, müminlere de yalnız nezle şeklinde tesir edecek deyince bu adamın bu sözünü Abdullah ibni Mes'ud işitiyor. Radıyallahu anh ve hemen bunu işitir işitmez adama kızıyor ve şöyle diyor. Kişi bildiğini söylesin. Bilmeyen kimse de Allah bilir desin. Çünkü insanın bilmediği şey için bilmiyorum demesi bir ilimdir. Zira Allah Subhana ve teala Resulüne şöyle buyurmuştur. De ki buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Saat 86. ayeti okudu. Kureş İslam'ı kabulde ağır davranıp geri kaldılar. Bunun üzerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, onlara beddua etti. Ve Allahümme a'inni aleyhim ke kesab'in Yusuf. Ey Allah'ım, Yusuf Nebi'nin, Yedi kıtlık yılı gibi onlara da yedi kıtlık yılı vererek bana yardım et dedi. Bunun üzerine onları öyle bir kıtlık yılı yakaladı ki birçokları helak oldu. Sonunda kemik ve ölü hayvan eti yediler. Kişi yerle gök arasını duman şekli gibi görüyordu. Arkadaşlar bu haber Buhari'de geçiyor tefsir suratul rum yine fethul varide şerh edilmiş ve babu yakşen nasu haze azabun elim babında geçiyor yine müslimin sıfatul kıyame vel cennet vel nar babında geçiyor yine müslimde babu duhan denilen yani duman bahsinde geçmekte bu kindeli adam bizim bildiğimiz şekliyle duhandan bahsedince duman, dumandan bahsedince yani ki saydığımız şekliyle diyor ki, ben yani etrafındakilere anlatıyor, diyor ki ne kıyametin alametlerinden birisi de kıyamete yakın bir zamanda bir duman çıkacak, müminleri hasta edecek, ancak münafıkları sağır edecek, onlar için şiddetli bir azap olacak. Bunu duyan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh adama kızıyor ve diyor ki sen niçin diyor bilmediğin bir konuda konuşuyorsun? Ve ona bu olayın olmuş olduğunu Kureyş'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayınca yalanlayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara beddua ettiğini ve bu bedduasında Allahümme a'inni aleyhim bisab'in kesab'i Yusuf demesini Ya Rabbi Yusuf, Nebi Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ı yedi kıtlık yılı gibi onları da, onlara da yedi kıtlık yılı vererek bana yardım et diye beddua ettiğini dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bedduasından sonra Onların üzerine öyle bir kıtlık yılı geldi ki diyor İbn Mesud. Onlar neredeyse helak oldular. Sonunda kemik ve ölü hayvan eti yediler ve kişi yerle gök arasını duman şeklinde görmeye başladı diyor İbn Mesud radıyallahu anh. İbn Cerir Taberi Allah bu görüşü tercih ettikten sonra şöyle diyor. Yani İbn Cerir et-Taberi de e, İbni İbn Mes'ud'un bu görüşünü kabul ediyor. Ey yani kıyametin e, alameti diye saydığımız bu duman hadisesinin olduğunu haber veriyor. Diyor ki ne bu olay gerçekleşmiştir. İbn Mes'uda katılıyor ve devamla diyor ki İbn Cerir çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kureyşli müşriklere bir dumanın çatacağı tehdidinde bulunuyor ve Resulü Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a şöyle buyuruyordu. فَرْتَقِ بِيَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. يَخْشَنْ نَاسَ هَذَا عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bu insanları korkutan büyük bir azaptır. Dolayısıyla i̇bn de diyor ki, hem katılıyor Abdullah İbn Mesuda arkasından da diyor ki ne çünkü Rabbimiz Sübhanu ve Teala böyle bir dumanı çıkartacağını ve onların Kureyşi o o o dumanın o dumanın mutlaka Kureş ehlini yakalayacağını Rabbini söylemektedir. Duhan Suresi 10 ve 11. ayette o halde bu olay gerçekleşmiştir diyor İbni Cerir et-Taberi bu ayetten önceki ayetlerin gelişinde onların şirk koşmalarını ayıplayarak şöyle buyuruyor. Yani bu ayetten önceki ayetlerde yani Luhan suresi 8 ve 9. ayette diyor ki, ondan başka hak ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Ve bundan sonra Ayet şöyle devam ediyor. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Allah Subhanahu ve Taala'nın azabı gelinceye kadar sabretmesi için bir emir, müşrikler için ise bir tehdittir. Allah'ın azabı gelinceye kadar sabretmesi için bir emir, Müşrikler için ise bir tehdittir yani o dumanın çıkacağı günü gözetle sözü Aleyhisset vesseem için bir emir müşrikler için ise bir tehdittir. Eğer bu kafirlere yapılan bir tehditse muhakkak onların başına gelecektir. Onların başına gelmezse kendilerinden sonraki gelen kafirlerin başına gelecektir diyor İmamıtta Lahim Allah tefsirinde. Şimdi bu az önce ifade ettiğimiz gibi bu konuda ihtilaf edildi dedik ve Abdullah İbni Mesud'tan rivayet ettiğimiz, naklettiğimiz bu haber ve yine seleften bir grubun e, taberi gibi İmam ı Teberi gibi buna katıldığını ve bu hadisenin gerçekleştiğini, bu dumanın Kureyş ehline mahsus olduğunu, dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara beddua ettiğini Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladıkları zaman, onlara beddua ettiğini ve onlara kıtlık yılının çattığını, bundan ötürü, bundan ötürü onlar çok ağır bir dönem geçirdiklerini ve kemik ve ölü hayvan eti yemeye başladıklarını ve yerle gök arasını duman şeklinde görüyorlardı. Yani müşriklere bir azap olarak, onlar böyle baktıkları zaman yer ve göğü duman görüyorlardı. Bu ilk grubun görüşüydü. İkinci görüş ise bu duman şu ana kadar görülmemiş, beklenen alametlerdendir. Ama kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır diyenlerin görüşü. Yani Fertakib ayette geçtiği gibi Fertakib bekle ya da gözet bu gözetme hala beklenen dumandır, duhan ya da müşriklerin müşriklere tehdit olarak Kureyş müşriklerine tehdit olarak onların gözetleyeceği bir duman. Ancak şu anki grup diyor ki beklenen dumandır ortaya henüz çıkmış değildir. Bu görüş ise İbn Abbas rahimehullah radiyallah ile bazı sahabelerin ve tabiinin görüşüdür. İbn Cerir Taberi ve İbn Abi Hatim Abdullah bin Ebi Muleyke rahimeullah'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Abdullah bin Ebi Muleyke kimdir? Abdullah bin Ubeydullah bin Ebi Muleyke Zuheyl bin Abdullah bin Cedan et Temimi rahimeullah Mekkelidir. İbn Zubeyr eee İbn Zubeyr rahimeullah zamanında kadılık ve müezzinlik yapmıştır. İsmi Abdullah olan dört sahabeden de rivayeti vardır. Sikadır çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Hicri 117 yılında vefat etmiştir. Tabiindendir kendisi. Ee, i̇şte Ebu Muleyke kimden? İbni Abbas ve bazı sahabelerin görüşü var. İbni Ceredtaberi ve İbni Abi Hatim Abdullah bin Ebu Muleyke'den şöyle rivayet ediyorlar. Diyor ki ben bir gün sabahleyin İbni Abbas radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana bu gece sabaha kadar hiç uyumadım dedi. Yani İbni Abbas, e, İbni Abbas'ı görüyor Ebu Muleyke. İbni Abbas ona diyor ki ben bu gece sabaha kadar uyumadım. Niçin diye sordum diyor. O kuyruklu yıldız doğdu dedi. Dumanın kapıya kadar gelmesinden korktum. Ve sabaha kadar hiç uyumadım dedi. Hadisine de geçiyor. Taberi tefsirinde ve İbni Kesir'de geçmekte. İbni Kesir Rahim'e diyor ki, Bu haberin isnadı, Bu ümmetin en derin alimi Ve Kur'an'ın tercümanı İbni Abbas radıyallahu kadar sahihtir. Bu aynı zamanda, sahabe ve tabiinden İbni Abbas uyanların da görüşüdür. Ayrıca Kur'an ayetinin zahirinden anlaşıldığına göre duman alametinin kıyamet alametlerinden olduğunu gösteren sahih, hasen ve başka merfu hadislerde buna delildir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Yani öyle bir duman ki apaçık olacak ve herkes onu görecektir. İbn-i Mes'ud radıyallahu'nun tefsirine göre ise, bu duman sıkıntı ve açlığın şiddetinden, insanların gözleriyle göreceği bir hayaldan ibarettir. Ancak Allah subhane ve teala, insanları büyüyecektir buyurmaktadır. Yani herkesi kapsayıp içine alacaktır. Şayet Sırf Mekke müşriklerine mahsus hayali bir şey olsaydı Allah Subhanahu ve Taala insanları bürüyecektir demezdi diyor İbni Kesir rahimallah tefsirinde. Yani Abdullah İbn Mes'ud'a göre bu duman müşriklerin gözünde bir hayal olarak e, görülecek, onları böylelikle etkileyecek. Yani o kıtlık yılıyla beraber onlara verilmiş bir azaptır. Ancak ee, Kur'an'ın tercümanı diye kabul ettiğimiz Ab e, Abdullah bin Abbas r.a. he göre ise o diyor ki ne ben kuyruklu bir yıldız gördüm ve bu beni sabaha kadar yatırmadı çünkü ben dumanın gelip kapıya dayanmasından korktum. Dolayısıyla Fertakib denilen yani bekle, gözetle denilen bu dumanı, bu dumanı e, gözetlemesini gösteriyor İbn Abbas. Ve i̇bn Kesir de aynı şekliyle bu dumanın beklenen duman, kıyametin büyük alametlerinden olan duman olduğunu söylüyor. Çünkü ayette Fertakip yani gözetle diyor ve bütün insanları kaplayacaktır diyor. i̇bn Kesir böyle bir şekilde yaklaşmış ayetin zahirinden bu ortaya çıkıyor. Bir hayal değil bir gerçek olduğunu bizzat o dumanın insanları etkileyeceğini söylüyor. Yine Buhari ve Müslim'de geçtiği üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sayyad'a, ben gönlümde senin için bir şey tuttum dediğinde, hatırlayınız İbn-i e, Yahudi olan İbn-i Sayyad, biliyorsunuz deccal mıdır değil midir, bunu işlemiştik. i̇bn Sayyad'ın kim olduğunu ifade etmiştik. Ancak e, Allah-u Alem, deccallerden bir deccal, cinlerle işi olan, yani e, cinlerden haber alan, e, dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam, onu denerken ona demişti ki, ona demişti ki ben gönlümde senin için bir şey tuttum diye sorduğunda bunu bir bakalım diye sorduğunda o gönlündeki şey duh'tur demişti. Hatırlayınız o zaman İbnü Sayyad Allah'a celle celalühü'ye demişti ki duh duh duh ya da duh duh şeklinde demişti. Aişe (r.a.) onun böyle söylediğini işitince ona dedi ki sus yıkıl git haddini aşma. Allahu celle Aklında tuttuğu şey ise az önce bahsi geçen Tuhan suresinin 10. ayetiydi. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle ayetiydi. Dolayısıyla <gülüyor> Ayetini tutunca aleyhissalatü vesselam o da duh diyor. Ancak burada biliyorsunuz değişik yorumlar yapmıştık. Bir demiştik ki o e, cinlerden haber alıyordu, cinler ona bir kısmını verdiler, diğerini getirmediler, o da duh dedi, devamını getiremedi. Ya da dendi ki, e, ilim ehlimiz öyle diyordu, e, cinler kesik kesik konuştuğundan o da duh dedi, yani duh, duh devamını getirmedi. Aleyhisselatü Vesselam de onu azarladı ve haddini aşma deyip onu susturdu. Bu hadis, dumanın henüz çıkmamış ama beklenen bir alamet olduğunu göstermektedir. Çünkü İbni, İbni Sayyad Medine Yahudilerindendir ve bu konuşma da hicretten sonra Medine'de gerçekleşmiştir. Yine biraz sonra gelecek olan sahih hadislerde de geçe geçeceği gibi duman kıyametin büyük alametlerindendir. İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu ayeti o şekilde tefsir etmesi onun kendi görüşüdür ve sahabenin görüşü hiçbir zaman Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadisinden önce kabul edilemez. Yani İbn Sayyab'la yaşanan hadise Medine'de olmuştur. Ancak Abdullah bin Mes'ud'un haber verdiği bu duman ise Mekke'deki Mekke müşrikleriyle alakalı, Kureyş müşrikleriyle alakalı bir olaydır. Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem İbn bu ayeti Duhan Suresi'nin 10. ayetini Okumuştu. Bu alamet gözüktüğünde ise insanların Rabbına kşif anna alzab inna muminun Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz. Demeleri kaçınılmaz olacak. Okuduğum ayet de Duhan suresinin. 12. ayetidir. Dikkat ediniz. Duha suresi 10. ayetin öncesini okuduk. 10. ayeti okuduk, 11'i okuduk ve şu an 12. ayet ne diyor? رَبَّنَكْ شِفْ عَنَّ الْعَذَابَ inna mu'minun. Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Hangi azab? Yani duman azabını. Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz demeleri kaçınılmaz olacak ve bu durum onlardan kaldırılacak tekrar eski hallerine döneceklerdir. Bu ise ancak kıyamete yakın bir zamanda olacaktır. O halde o zaman e, bu ayet gerçekten buna işaret etmekte. Çünkü ayetin devamında diyor ki onlar diyecekler ki inne mu'minun bu azabı bizden kaldır ve biz artık inanıyoruz. O halde e, bu ayetin ifade ettiği şekliyle Mekke müşrikleri ise bunlar Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi e, eğer Mekke müşrikleriyle ilgili olsaydı bu Duhan suresinin 10. ayeti o zaman 12. ayete göre de bunların iman etmesi gerekiyordu. Çünkü onlar diyorlar ki <gülüyor> Ya Rabbi bizden bu azabı kaldır çünkü biz iman ettik. He, ancak bu ayetten de anlaşılıyor ki bu kıyamete yakın bir zamanda gerçekleşecek olan bir dumandır. Ancak bazı alimler bazı alimler bu iki görüşü birleştirerek mesela Kurtu Rahimullah Et-Tezkire'de 655. sayfada yine Nevev-i Müslim'in şerhinde bu iki görüşü birleştirerek yani İbni Abbas'la İbni Mesud'un görüşünü radiyallahu anh'ın birleştirerek iki tane duman olduğunu Bunlardan bir tanesinin görüldüğü, diğerinin dahir zamanda görüleceğini söylemektedirler. Kureyş'in duman şeklinde gördüğü şey ilk dumandır ve bu kıyametin büyük alametlerinden olan gerçek duman değildir. O halde diyorlar, madem bu haberler sahihtir. Hani daha önce dediğimiz gibi bir usul takip ediyorlar ilim ehlimiz. Diyorlar ki "Ecmeu beyne'n nusus." Yani diyorlar ki nasların arasını cem etme. Dolayısıyla Yine e, Selef alimlerimiz Kurtubi Rahimahullah, İmam-ı Nebevi Rahimahullah böyle bir cem'i yapmışlar. Bu nasların arasını birleştirerek demişler ki o halde iki tane duman var. Bir tanesi Kureyş ehline. Kureyş ehlinin gördüğü duman. ikincisi de büyük alametin olacağı duman. Aynı az önce verdiğimiz çöküntü haberleri gibi, hasf olayı gibi. Yani küçük çöküntüler, zelzeleler büyüğünün de olacağının habercisidir. Şeklinde Böyle bir cem yapmışlardır. İki tane duman olduğunu, bunlardan bir tanesinin görüldüğünü, diğerinin de ahir zamanda görüleceğini söylemektedirler. Kureyş'in duman şeklinde gördüğü şey ilk dumandır. Ve bu kıyametin büyük alametlerinden olan gerçek duman değildir. Kurtubi Rahimahullah diyor ki Mücahit Rahimahullah şöyle demiştir. Kimdir Mücahid? Ona bakalım. İmam Hasid Mücahid bin Cebr-i Mekke, Ebu'l-Haccac İbni Abbas yanından ayrılmazdı. Yani tabiindendir. İbni Abbas yanından ayrılmazdı. Tefsir ilmini ondan almıştır. Yani kaynağından almıştır gerçekten. Kur'an'ın tercümanı olan İbni Abbas'tan bizzat tefsir ilmini almıştır. Ümmet imamlığı ve hüccetliği konusunda görüş birliğine varmıştır. Ee, Allah ona rahmet etsin. Onun bir sözü şöyledir. Diyor ki, fakih ilmi az olsa da Allah'tan korkan kimsedir. Cahil ise, ilmi çok olsa da Allah'a karşı gelen kimsedir. Diyor. İmam Mücahid Zahimehullah. O diyor ki, Kurtubi, onu kaynak göstererek diyor ki, Mücahid şöyle demiştir. İbni Mesud, radıyallahu şöyle derdi, iki duman vardır, bir tanesi görülmüştür, diğeri ise yerle gök arasını kaplayacak ve mümin kişi bundan dolayı nezle olacaktır, kafirin ise kulaklarını delecektir. Hatırlayınız, az önce az önce i̇bn <gülüyor> İbn Mesud, Mes ee, radıyallahu kızmıştı, kime kızmıştı, kindeli bir adama kızmıştı, niye? Hani hatırlarsanız o öyle demişti, demişti ki, münafıkların kulaklarını sağır edecek, müminleri de nezle edecek kıyamete yakın bir duman çıkacak bunu işitince e, Abdullah İbri Mesud ona demişti ki sen niçin bilmediğin bir konuda konuşuyorsun diyerek bu dumanın Kureyş'le ilgili olduğunu söylemiştir ancak burada Mücahit e, Rahimeullah bir haber naklediyor ve diyor ki ne, biz İbni Mesud'dan şunu duyduk iki duman var bir tanesi görülmüş diğeri ise yerle gök arasını kaplayacak ve mümin kişiyi Bundan dolayı nezle olacak, kafirin ise kulaklarını delecektir. Aynı aynı şey gibi, aynı o deli adamın söylediğini i̇bn Mesud'un kendisi söylemiştir. İbn-i Cerih Rahim Allah diyor ki, tehdit edildikleri şeylerin kafirlerin başına gelmesi inkar edilemez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ve bizim yanımızda bulunan haberlere göre, bu dumanın belli bir aradan sonra, ...başkaları için tekrar başlaması daha uygundur. Evet, i̇bn Cerir diyor ki, ...eğer diyor bir kafirin kafir, ...Kur'an ve sünnette tehdit edilmişse, ...bu mutlaka onun başına gelecek demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen, ...ve bizim yanımızda bulunan haberlere göre, ...bu dumanın belli bir aradan sonra, ...başkaları için tekrar başlaması daha uygundur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen, ...bazı hadislere göre, bu dumanın görüldüğü de olmuştur. Özellikle İbni Mes'ud radıyallahu gelen rivayetler bu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'den her iki konuda da gelen rivayetler doğrudur. Dolayısıyla burada da İbni Celil e, tabeli tefsirinde bunu haber veriyor. Yani ne? Bu iki dumanın arasını e, arasını cem ediyor. Bu dumanın kıyamete yakın bir zamanda olacağıyla ilgili hadislerden delillere bakacak olursa, ahir zamanda duman alametinin görüleceğine dair hadislerden bazılarını e, az önce zikrettik bunlara ilave olarak söyleyeceğimiz hadisler, Müslimin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. baderu bil a'mal 6 eddeccal ve duhhan 6 alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Deccal ve duman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. 6 alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Bunlar eddeccal ve duhhan yani deccal ve dumandır buyuruyor. Müslim'de fiten e, barında geçmekte. Yine Huzeyfe radıyallahu Allah'tan gelen kıyametin büyük alametleriyle ilgili hadiste alametlerden birisi dumandır. Alametlerden Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen büyük alametler bahsinde biliyorsunuz Huzeyfe radıyallahu anh kıyametle ilgili en çok haber veren kimseydi. En çok haber veren kimseydi çünkü Allah Azze ve Cellemi çokça dinledi ve hatta o diyordu ki Allah Azze ve haber verdiği kıyametlerde benim kadar bileniniz yoktur çünkü bir gün o ve bize fecir namazını kıldırdı sonra Ayşe ve Cellem bize hutbeye çıktı ve öğlene kadar yani salat zuhur gelinceye kadar bizlere kıyametin alametlerini anlattı sonra indi bize Salatuz zuhuru kıldırdı yani öğlen namazını sonra tekaysaet ve selam çıktı ve ve ikindi vakti gelinceye kadar eee salatul asr gelinceye kadar kıyametin alametlerini anlattı indi eee asrı kıldırdı ondan sonra tekrar çıktı salatul magrib gelinceye kadar yine kıyametin alametlerini bizlere anlattı diyor eee e, Hüzeyfe radıyallahu ve diyor ki ben öyle ki diyor bazı alametleri unuttum ancak o alamet ortaya çıktığı zaman ben Allah Resulü Aleyhisselatü o sözünü hatırlıyordum ve diyordum ki Sedakta ya Resulillah Aleyhisselatü Vesselam. Yani diyor ki aradan geçmiş 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl Aleyhisselatü Vesselam'in söylediği bu haberi ben unutmuşum. Ancak bir bakıyordum ki bir olay oluyordu ve aklıma geliyordu ki Aleyhisselatü Vesselam o hutbede bize kıyametin bu alametini haber vermiştir. Dolayısıyla Huzeyfe Radiyallahu diyor ki Büyük alametleri sayarken bunların içerisinde eddukhan yani dumanı da saymakta. İbn-i Cerir ve Taberani Ebu Malik Eş'ari Eş e, radıyallahu anh Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. İnne rabbekum enzarekum selâfe eddukhan yeğhudul mu'mine kezzekmeh وَيَأْخُذُ الْكَافِرَةَ فَيَنْتَفِخُوا hatta يَخْرُجَ مِنْ كُلِّ مَسْمَعٍ مِّنْهِ Muhakkak ki Rabbiniz sizi üç kere uyarmıştır. Bir, bir duman ki mümini nezleye tutulmuş gibi alacak. Kafiri de yakalayacak. Bunun üzerine öyle bir şişecek ki onun kulaklarından çıkacaktır. Taberi de geçiyor. Taberi tefsirinde İbn Kesir tefsirinde İbn Kesir isnadının cehîd olduğunu söylemiştir. İbn Hacer rahimeullah, Tabaran İlahimeullah'ın Ebu Malik ve İbn Umar radıyallahu anh, rivayetlerini verdikten sonra şöyle diyor. Senedleri çok zayıftır diyor. Ancak bu hadislerin birbirini desteklemesi rivayetin aslının olduğunu göstermektedir diyor İbn Hacer Fethul Bari'de. Allah en doğrusunu bilir. Tabi bu bizim bu bizim Duhan ile ilgili Kureş ehline mi has yoksa büyük alametlerden midir diyerek ilim ehlinin bu ihtilafını da burada nakletmiş olduk. Ee, i̇nşallah ders faydalı olmuştur. Allah Azze ve Celle bizi her türlü fitneden muhafaza etsin. Ayaklarımızı dost doğru yolda sabit kılsın. Allah Azze ve Celle kafirler için gönderdiği azapta bizi muhafaza etsin ve Allah Subhanahu ve Taala içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etmesin. Burada dersi noktalıyorum. İnşallah e, ikinci kısmını yani dersin ikinci bölümünü 10 dakika sonra Yapacağız 10 dakika sonra. E, güneşin batıdan doğması bahsini inşallah işleyeceğiz. Herhalde Musa abi bugün bana sabaha kadar ders yaptırsa <gülüyor> hakkıdır çünkü e, bayağıdır 1-2 haftadır ders yapmıyordum. Allah sizden razı olsun. Hadi ve allâhu âlem ve sallallâhu âle Muhammedin ve alâ yâli Muhammed. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu.